Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Necaşi peygamberimize iman etmedi mi peki? Etti etmesine ama bunu halkına açıklayamadı. Birkaç kez ağızlarını yoklamış, olumlu sonuç alamayınca vazgeçmiş. Peygamberimize inanmasa bize o kadar sahiplenmezdi. Doğru söylüyorsun. Bana müsaade edin. Resulullah'ı görmem gerek. Yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan o. İzi verin de yanına yaklaşayım. Ona soracağım bir sürü soru var. Vabisa'nın bu telaşını fark eden peygamberimiz, ''Yaklaş ey Vabisa, arkadaşınıza yol verin.'' dedi. Ey Allah'ın Resulü!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 Ya Resulallah, peki en faziletli amel nedir? Ne yaparsak Rabbimizin rızasını kazanabiliriz. Peygamberimiz bu soruyu da şöyle yanıtladı. Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. 118. Bölüm Medine'de herkes tatlı bir telaş içindeydi. Çünkü rahmet mevsimi, Ramazan ayı gelmişti. Oruçlu geçirilen günlerin geceleri uzun uzun kılınan teravihlerle süsleniyor, zekatlar veriliyor, Müslümanlar adeta hayırda yarışıyorlardı. Anne çok acıktım, mis gibi ekmek kokuyor. Ne zaman yiyeceğiz? Az kaldı oğlum. Birkaç saat sonra akşam ezanı okunacak. Orucumuzu açacağız. Ay çabucak akşam olsa çok acıktım. Peki tandırda neden o kadar çok ekmek var? Abim, babam ve ben hepsini nasıl yiyeceğiz? Hepsini biz yemeyeceğiz oğlum. Komşularımızı da davet ettim. Onlarla iftar edeceğiz. Aa ne güzel. Abi duydun mu? Akşama misafirlerimiz varmış. Biliyorum Abdullah. Annem hurma toplamamı istemişti misafirler için. Onu toplamaya gitmiştim. Anne! Buraya bırakayım mı hurmaları? Bırak oğlum. Birazdan alırım ben onları. Keşke bana da haber verseydin. Hurma bahçesini ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Sen uyuyordum ben çıktığımda. Biraz dinlendiye seslenmedim. Bir daha ki sefere beni de götürmezsen küserim. Tamam merak etme sen. Mutlaka sana da haber vereceğim. Abi, sana bir şey soracağım. Babamla annem Ramazan diye canla başla çalışıyorlar. Babam kazancından sadaka veriyor. Annem neredeyse her gün misafir çağırıyor. Bunun sebebi ne? Çünkü bu ayda yapılan iyiliklerin sevabı kat kat fazla veriliyor. Hmm. Dün mescitte de bu konu konuşuluyordu sanırım. Evet, önce Peygamberimiz şöyle dedi. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder... ...o ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin... ...Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda... ...birbirinizle yarış etmenize bakar ve... ...meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana... ...Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden... ...kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir. Yaa! Demek ondan öyle yapıyorlar. Bir de dün ben bir şey duydum. Ne duydun bakayım? Ramazanda şeytanlar bağlanıyormuş...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 Bu yüzden iyilik yapmakta kolaylaşıyor yani. Evet aynen öyle. Akşama mescide beraber gidelim mi abi? Olur tabii gideriz. Hadi şimdi anneme yardım edelim. İftar yaklaşıyor. Peki. Peygamber mescidinin içindeki sütunlardan birinin arkasına basit bir yaygı atılmıştı. Üstünde keçeden yapılmış bir çadır vardı. Çadırın ağzında ise ütevazı bir hasır. Rahmet peygamberi burada itikafa girmişti. Arkadaşları da o ne yaparsa aynısını yapmaya gayret ediyorlardı. Selamünaleyküm. Aleykümselamselam. Resulullah hala itikafta mı? Evet, hala itikafta. Bugün 21. gün değil mi? İtikaftan çıkmış olması gerekmez miydi? Geçen sene 10. günde girip 20. günde çıkmıştı. Evet, bir önceki sene de ilk 10 günde girmişti. Allah Allah. Resulullah önceleri Ramazan'ın ilk 10 gününde itikafa girerdi. Sonra ortasındaki 10 gününde itikafa girmeye başladı. 20. gece geçip de 21. geceyi karşıladığı zaman evine dönerdi. Biz de öyle yapardık. Evet, evet. Adet böyleydi ama. Dün bir ara hasırı eliyle tutarak çadırın bir tarafına çekti. Sonra başını dışarı çıkararak cemaate şöyle seslendi Ben o Kadir gecesini aramak üzere Ramazan'ın ilk on gününde itikafa girmiştim Sonradan ayın ortasındaki on günde itikaf yapmaya başladım Ardından bana bu gecenin son on günde olduğu söylendi Dolayısıyla sizden itikafa girmek isteyen girsin Bunun üzerine biz de itikaftan çıkmadık Aaa bir de şöyle dedi bana Kadir Gecesi'nin tek gecelerden birinde olduğu gösterildi. Bundan sonra Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son on gününü itikafta geçirdi. Onunla beraber itikafa giren arkadaşlarından bazılarının seslice Kur'an okuduğunu işitince, çadırın perdesini açıp onları, ''Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz, birbirinizi rahatsız etmeyin.'' Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin diye uyarırdı. Arabistan'da göçebe yaşayan, daha çok çölde yaşamı tercih eden bir grup insan vardı ki bunlara bedevi denirdi. Zorlu yaşam koşulları ve sürekli yurt değiştirmeleri onların görgü kurallarına uymalarını zorlaştırıyor, şehirlerde yaşayan insanlara uyum sağlayamıyorlardı. Bedeviler arasında samimi, ihlaslı Müslümanlar da vardı. Resulullah onların bu olumlu özelliklerini takdir eder, kendilerine yakınlık gösterirdi. Allah'ın hoşnutluğunu kazanma gayretinde olan bu insanlardan biri de Zahir isimli sahabiydi. Zahir imkan buldukça peygamberimizi ziyarete gelir, ona hediyeler getirirdi. Resulullah ona şakalar yapar, Zahir bizim köyümüz, biz de onun şehriyiz diyerek ona iltifat ederdi. Zahiri pazar yerinde gören peygamberimiz yavaşça giderek ona arkasından sarıldı. Da, sen de kimsin? <gülüyor> Siz miydiniz ey Allah'ın Resulü? Zahir arkasından ona sarılan kimsenin Resulullah olduğunu anlayınca büyük bir sevinçle sırtını ona yasladı. Bu esnada peygamberimiz şakayla ''Bu köleyi kim benden satın alır?'' diyordu. <gülüyor> ''Ya Resulallah, bu değersiz adama kimse para vermez ki.'' Peygamberimiz Zahir'e şöyle cevap verdi. ''Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin Zahir. Bilakis çok kıymetlisin.'' Peygamberimizin yumuşak tabiatlı olması sebebiyle ashabı kiram onun yanında içlerinden geldiği gibi davranırdı. Bir gün Rasul-ü Ekrem'i ziyarete gelmiş olan hanımlar kendi aralarında sohbete dalmışlar, bu arada seslerinin yükseldiğini fark edememişlerdi. Ta ki Hazreti Ömer içeri girmek isteyene kadar. Ey Allah'ın Resulü müsaadeniz var mı, girebilir miyim? Hazreti Ömer içeri girdiğinde peygamberimizin güldüğünü görünce sormadan edemedi. Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsunuz ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim de diye cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü sen onların çekinmelerine daha layıksın. Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden mi çekiniyorsunuz? Evet ondan çekinmiyoruz ama sen sert ve haşinsin Ömer. Senin yanında nasıl seslerimiz yükselir? Hemen azar işitiriz ey Ömer. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmişti. Peygamberimiz Ramazan ayını Medine'de geçirdikten sonra Ashabına geçen sene yapamadıkları umrelerini kaza etmek üzere hazırlanmalarını söyledi Zeyd kurbanlık develer hazır mı? Evet 70 deve var Sürüyle kim ilgilenecek? Eslemlilerden dört kişi görevlendirildi İyi Resulullah'ın silahlandığını duydu Evet yanına miferini zırhını ve mızrağını aldı Yüz atlıyı da önden gönderecekmiş bu çok iyi olmuş. Kureyş'in ne yapacağı belli olmaz. Silahlarımızın yanımızda olduğunu bilmeleri güvende olmamızı sağlar. Gerçi Kureyş yolculuk silahlarımızdan başkasını taşımamıza izin vermeyecektir. Evet, arkadaşlardan bazıları da aynı şeyi söyledi. Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmada böyle bir madde olduğunu hatırlattılar. Peygamberimiz de silahları hareme sokmayacağını, Kureyş'ten gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı yakınımızda elimizin altında bulundurulacağını söyledi. Demek ki Allah'ın Resulü de Kureyş'in ne yapacağından emin değil. Onlara güven olmaz. Dikkatli olmalıyız. Kaç kişiyiz? İki bin kişi kadar. Güzel. Bizimle savaşmaya cesaret edemezler. Mekke'ye gideceğimizi biliyorlar mı? Resulullah geldiğimizi haber vermesi için birini gönderdi. Bir iki gün içinde haberdar olurlar. Müslümanların Mekke'ye doğru yola çıktığını haber alan müşrikler durumu istişare etmek için toplanmışlardı. Muhammed birkaç gün içinde burada olacak. Geçen sene yapamadıkları ziyaretlerini yapmak istiyor. İzin vermeyelim. Anlaşmaya göre bir sene sonra gelebileceklerdi. Halit, kalbini yumuşatma. Onlar bizim ezeli düşmanımız. Bir anlaşma yaptık. Buna göre bir sene sonra gelebileceklerdi. Biz sözümüzün eri olmazsak kim olur? Babamı ve babanı öldüren adamların Şehrimize elini kolunu Sallayarak girmesine müsaade mi Edeceksin Geçen sene biz kuvvetliydik Dediğimiz oldu Bu senede aynısını yapabiliriz Halit haklı ikrime Bir söz verdik arkasında durmalıyız Ben bu utancı yaşayamam Onlar gelecekse ben gidiyorum Şehrimizi terk ettiklerinde Geri dönerim evet, Biz de, biz de duramayız. duramayız Şehri boşaltalım Zaten üç gün süreleri vardı Gelsinler Görüp evet madem savaşmayacağız onlarla muhatap olmayalım Nasıl isterseniz öyle olsun Belirtilen süreyi tamamladıklarında çıkmazlarsa Ne haremin kutsiyeti kalır ne de verdiğimiz söz Önüme geleni kılıçtan geçiririm Sakin ol İkrim'e bu ne Celal Seninle ilgili histerimde yanılıyor olmayı umarım Gidişatını beğenmiyorum İnşallah Muhammed'in yanında olan kardeşin Velid'den etkilenmiyorsundur Halit. Heh ne münasebet Gençler en son istediğim şey sizin aranızda böyle gerginlikler olması Bu ara hep birlikte olmalıyız Hadi herkes işinin başına Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz Bir sonraki bölümde buluşmak üzere